Müzik dünyasına girişim önce şeyle başladı. Sesle başladı. Sesim dikkati çekmeye başladı. Yani çocukluğum sırasında. E, türküler söylerdim. Sonra ilkokuldan sonra ilkokulun içinde, dördüncü sınıfında enstrümana dönüştü bu. Keman çalmaya başladı Kemanı 1937'ye, 38'e kadar çaldım, 1924'ten. Ee, o öyle oldu. Sonra Devlet Konservatuvarı kuruldu, opera bölümü, tiyatra bölümü kuruldu. O zaman da operaya geçmem, yine tekrar sese döndü iş, operaya geçmem teklif edildi. Kabul ettim. 37-38'lerde kemanı bıraktım. Şu şey oldu. Ses kortlarına keman tazik ediyor diye az çalışmam önerildi. Şan hocası tarafından. E zaten kemanda az çalışılmaz. çalışıldığı zaman tam çalışmak gerekir. Şey de değişmişti artık. E yol da değişmişti. Branşımız da değişmişti. Tamamen bıraktım ve tekrar sese döndüm. E, 1900 35-36'da Müzik öğretmen Okulu'nu bitirdim böyle keman, enstrümanım keman olarak. Sonra opera bölümüne girdim. 1942'de de opera bölümünü bitirdim. 1952'ye kadar devlet operasındaydım. Operamızın temelinde benim de alın terim bulunduğu için mutluyum. 1941'den 1952'ye kadar Bastiyen Bastiyen'le Fidelio, Satılmış Nişanlı, Figaro'nun Düğünü, Maskeli Balon, La Bohème, Sevda Eksiri ve Rigoletto gibi çeşitli operalarda oynadı. Aldığım büyük küçük rollerde başarısız sayılmazdı, ama yine de asıl kanatçı kişiliğime türkülerle ulaştı. Almanya'dan yeni dönmüş olan Nurullah Taşkıran Bey, yetenekli gençlere o zamanki Muskemal Mektebi'nde ücretsiz olarak şan dersleri veriyordu. Ruhi Bey de bunların arasındaydı. Dostluğumuz orada başladı. Hepimiz büyük bir zevkle, büyük bir aşkla çalışıyordu. Fidelio Operası hazırlanıyordu. Tatvika Hastanesi. Ruhi Rocco rolünü oynuyordu, zindancı. Ben de Leonore, yani Fidelio'nun partisini söyleyecektim. Hep beraber çalışmaya başladık. Gayet sıcak, tatlı bir pasta. Nadir bulduğum bir Karlı iyi keşfetmiş. <gülüyor> Ve ondan sonra tutuyor buna, Fidelio'da zindancı rolünü Rocco'yu veriyor. Rocco da iyi bir adam, o gayet akıllı kızı oraya sokuyor, merhametli bir adam, akıllı bir adam. Demek bu ruhu akıllı, gayet şey bir insan. Çünkü büyük rejisörler dediğim gibi artistlere, karakterlerine uygun rol verirler. Onlar birbiri şikayatrdırlar yani, bilirler. Burada da işte görülüyor. Birlikte oynuyoruz. <gülüyor> çok nazik bir insandı. Humanistti çok. Humanist, sosyalist bir adamdı. Ruhisu'nun gördüğü klasik batı müziği eğitimi, onun sesini ve müzik anlayışını geliştirir. Müziğin, özellikle sözlü müziğin yapısını tanır. Her duygunun müzikle anlatılabilir olduğunu öğrenir. Opera sahnelerindeki yaşamı devam ederken, Ruhi Su, solcu olduğu gerekçesiyle dönemin iktidarı tarafından operadan uzaklaştırılmak istenir. Bir gün... Konsolos operasının provasındayken gözaltına alınarak tutuklanır. Ve görkemli ışıklar altında büyük orkestralar eşliğinde seçkin seyircilere karşı sahnelenen operalar dönemi bir daha açılmamak üzere kapanır. Fakat bu arada türkülerle de uğraşıyordum, konserler veriyordum radyoda, dışarıda. 1952'de bazı siyasi düşüncelerimiz biraz sakıncalı görüldü sanıyorum. Ondan dolayı operadan ayrılmak zorunda kaldım. Tıpkı e, tabir yerindeyse okumam, yazmam, müzik eğitimim olduğu halde bir, bir çağdaş halk ozana şeyindeyim adeta, görünümündeyim. Elimde sazım var. Fakat eğitim görmüşüm, halkın e, izlediği yolu izliyorum. Gerçi kendime has bir takım yorumlar getiriyorum, yeni şeyler getiriyorum ama... ...işte bir çağdaş halk ozanı şeyi içinde çalışıyor. Kendi sözlerimi de bazen müziklendiriyorum. Bunu da halk ozanlarının %99 yaptığı gibi... E, Adeta ortanın malı olan ezgi kalıpları. Halkın kendisi de yapar, bunu halk ozanları da yapar. Yeni bir olay karşısında düşündüklerini söyleyeceği zaman, müzikle söyleyeceği zaman bu mevcut ezgi kalıplarından birine bağlayarak söylüyorum. Ya öyle yaptım ya da o sözlerim için yeni bir ezgi düşündüm. Böylece çalışman sürüp gidiyor. Çağımızın sorunları içerisinde yaptığım gerek ozanlarımızdan gerek kendimizden ya da bu sorunlara uygun halkın kendi türkülerinden oluşturduğum programlar doyurucu oluyor. Herkese merhaba. 95.0 açık radyoda Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Hercüment Gürçay. Ruhisü Aramızdan Ayrılış'ının 37. yılında 20 Eylül Salı akşamı saat 20'de Kadıköy Süreyya Operası'nda düzenlenecek bir programla anılacak. Anma programı öncesinde Ilgın Su Babil'den sonraya konuk oldu. Merhaba Ilgın. Merhaba. Ruhi Su ve Kuşağı'nın Türkiye Operası'ndaki yeri nedir diye sorsam. E, 1944'lerden itibaren Ankara'da bir devlet konservatuvarı ve e, akabinde bir opera, tiyatro ve bir cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası Türkiye'ye ait olan kurulma çabalarına e, başlanıyor. Uzun araştırmalar ve şeyler için e, genellikle Ankara Cebeci'de konservatuvar, Sıhiye'de Ankara'da opera binası falan. Onlar için Alman mimar ve mühendisler getiriliyor. Bu çalışma 1940'lı yıllardan itibaren başlıyor. Ve Almanya'dan her üniversite dalında olduğu gibi İstanbul ve Ankara üniversitelerine Alman hocalar hem kendileri başvuruyorlar hem o zamanki Türk hükümeti hocaları davet ediyor. Ve bu kurulma işlemi başlıyor. Bunun iki, şey, tarihi çok uzun. Çok vakit almak istemem. Bu tarihler içerisinde başvuran öğrenciler bir sınavdan geçirilerek bir takım sınavlardan geçirilerek opera, tiyatro ve bale ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda enstrümanist olarak göreve alınmak üzere henüz inşa çalışmasında olan konservatuara gitmeleri ve sağlanıyor. Sanıyorum bir burs da veriliyor onlara. Bu işlerin başında her zaman Operanın temelinde Karl Evert vardır. Karl Evert ve e, o dönem kuşağının en büyük şansı olan Paul Hindemith var. Bu çalışmalar daha sonra eğitim, şimdi benim babam Almanca bilirdi çünkü Alman hocalar ve kendi ekiplerini kuruyorlar. Ve bunların içerisinde konservatuarda Alman Dili Edebiyatı ders olarak okutuluyor ve bu Alman hocaların yanında Sabahattin Ali Almanca Edebiyatı hocasıdır. Babamın da hem arkadaşı hem de hocası olmuştur. Ve bu dönemde ilk sanatçılar çıkıyor ve anında son sınıf öğrencileriken artık operalarda seslendirme yapabilir, çalışma yapabilir, rol alabilir orkestralarda görev alabilir duruma getiriliyorlar. Çünkü bu devlet tiyatrosu, opera, müdürlük, devlet senforsası o, o devirde tek müdürlük. Herkes her şeyde çalışıyor ve görev alıyor. Ve babam bu şartlar içerisinde göreve başlıyor. Ve babam yaşça kendi kuşağından öğrenciyken, yaşça onlardan büyük çünkü babam Sadece tek müzik öğretmenliği okulunu bitirmişti. Müzik öğretmeni olarak mezun olmuştu ve öğretmenlik yapıyordu. Hasan Oğlan Keyin ve Ankara 2. Ortaokulunda. Yani öğretmen olarak konservatuvarı bitiriyor. Ve birincilikle mezun oluyor. Saadet Hanım, Saadet İkosus ve babama. ses kaydında dinledik Saadet Hanım'ın sesini de. Evet, evet o. Hatta İtalya'ya da e, burs alırlar hı -hı. gitmek için hı -hı. bir seneliğine. Hı hı. Orada bir operada görev almak üzere. Semiha Berksoy'la değil mi? O dönemin ses Tabi. o da. Tabii, hmm, tabii. Az önce o da anlatıyordu Ruhusu'ya dair. Sonra tabii Ruhi amcanın politik tarafı, mevcut iktidarı biraz sıkıntıya sokuyor ve görevine son veriyorlar değil mi? Aynı zamanda radyodaki programına da son veriliyor herhalde. O 1944'te oluyor. 1944'te <gülüyor> hala operada görevli. Fakat babam kendini bildi bile türkülerden ayrı kalmıyor. <gülüyor> Türküler üzerine çalışıyor. Ayrıca sadece babam değil yani ...Türk Beşlisi diyebildiğimiz... ...Ahmet Adnan Saygı, Uluvi Cemal Erkin... ...aynı zamanda o Türk hocalar bunlar... ...Necil Kazım Akses falan... Onlarla birlikte Anadolu'yu dolaşıyor. Çünkü Anadolu'yu onların ekibinde bilen bir tek babam var. Yani onun dışında onlar İstanbul'dan Ankara'ya hükümet tarafından görevlendirilmiş e, insanlar ve hocalık yapıyorlar. Aynı zamanda da Türk halk müziğini geliştirme çabaları içerisinde bulunuyorlar. Ve o dönemde hepsi de ekol Normale. Yani Fransa'daki ekol Normale okulu vardır, hala var. E, Timur Selçuk da, Timur abi de oradan mezundur. Ecole normal Normal adı üstünde de klasik müzik içerisinde bir ekoldür. Fakat bu iki dünya savaşı arasında biraz gadre uğruyor bu sistem. Fakat Türkiye'deki temsilcileri onlardır. Onlar özellikle halk müziğini değerliyip kendi anlayışları içerisinde çok sesli olarak yorumlama çabaları içerisinde. Ellerinde olanaklar da var. En başta orkestra var yani... Bu yüzden rahatlıkla opera, senfoni yazabiliyorlar. Babam da bunu kendi çabaları içerisinde, sazı kullanarak, sazın olanaklarını kullanarak, kendi aldığı müzik eğitimi çerçevesi içerisinde derleyip ve yorumlamıştır. Sadece bir yorumcu değildi tabii. Yani derlemeler de yaptığını buldu. Çok fazla. Özellikle bu Alevi kültürüne ait müzikleri değil mi? Öncülük. Öncudur yani evet, Rüya evet, yani, yani evet. Çoğu kendi döneminde Alevi demek bile <gülüyor> büyük cesaret isterken o evet, albümler evet, yapıyor. Evet evet. Yani yasaklı her Tabii. şey yani o evet. devirde. Ee, o da dönemde Mesut Cemil e, Radyo radyonun müdürü. Hı. Mesut Cemil aynı zamanda babamı da tanıyor. Ayrıca Nazım Hikmet'i de tanıyor. Arkadaşı hatta. işte Hasan Ferit Alnlar arkadaşı. Hı hı. Buna rağmen e, devletin baskısıyla babamın radyoda 15 günde bir yayınlanan Türkülerle Ruhi Su. Baspariton Ruhi Su türkü söylüyor evet. anonsuyla. E, bu şekilde 15 günde bir yayınlanan, 2 sene sürüyor sanıyorum, işine son veriliyor senin için. Komünist diyorlar. Operada mı o sırada? Operaday. Evet. Ayr Ayrıca hayır, opera dışında, radyoda yani 15 günde bir bunu yapıyor. Hani önce radyodan mı atılıyor yani şey? Tabii ya, tabii. Sonra operadan değil mi? Evet, o bir, operadan attı. atılması 1952'de tefkif edildiği zaman. Yani konsolos operasının e, provası, kulisten alınıyor baba. Alınıp götürülüyor. İstanbul'a. Evet. Sonra Sıdık Ateyze'ye. Değil mi bir süre sonra o da yine İstanbul'a tutuklanıp evet, evet uzun bir evet. yere? Bir Türkiye arası verelim mi abi ne dersin? Tabii. Ee, şimdi birbirine bağlı iki kırşehir türküsünde ruhi suyu dinleyeceğiz. Ee, 1992 yılında ruhi su kültür ve sanat vakfı tarafından yayınlanan e, Ankara'nın taşına bak albümünde yer alan iki türkü: Acem kızı ve şeker dı. Çırpınıp da Şanova'ya çekince Eğlen Şanova'da kalacağım kızı Vur nurun kaşa Make me good. Şekerdağın da hiç eksilme. Yol ver geçeyim şeker dağları Sılada bıraktım gözü alır. sunun halk müziğimize katkıları nelerdir desem. Valla çok şey diye söyleyebilirim Hı -hı. aslında. Hı -hı. Türküler hayatında zaten var. Türk beşlisi dediğimiz kompozitörlerin tek asistanı var babam. Yani başta Ahmet Adnan saygı. Sonra araları açılıyor tabii. Anadolu'yu ta tanıyan, Anadolu'yu bilen bir insan olarak sadece e, müzisyenler gitmiyor Anadolu'ya. Pertan Ali Boratav da gidiyor. O da edebiyat Halk konusunda edebiyatı. halk edebiyatı araştırmalarında o devirde teyip falan bilinmiyor ve çok lüks şeyler. Notalamayı yapıyormuş değil mi kağıda? Evet, evet, kurşun evet, kalemiyle bir aşığı seslendirdiği zaman türküyü kurşun kalemle notalarını babam alıyor. Sözlerinde Pertenali Bey not olarak alıyor. Yani hmm. o şekilde o teyitleri falan yok o öyle şeyler yok o devirde yani hmm. bu şekilde yani <gülüyor> Türkiye'ye geldiği zaman ki bir müzikologtur Bela Bartok o da aynı şekilde çalışmıştır. Sadece Türkiye'de değil yani İran'a gidiyor, Bulgaristan'a gidiyor falan. Bütün dünyayı dolaşıyor. İşte sevgili Ali Özgen Türk onun hayatını Türkiye'deki dönemini film olarak yaptı zaten. İsteyenler oradan izleyebilirler. Bela Bartol çok önemli bir müzikolog, müzik adamı. Yani Paul Hindemith de besteciliğin dışında bir müzik tarihçisi, bir, bir müzik yapılanmacısı demek çok daha doğru, doğru. Evet. Su'dan evet. e, bir kır şehir türküsü daha dinleyelim mi abi? Tabii, tabii, ee, tabii. Bu kez yine Ruhi Su Kültür Sanat Vakfı'nın 1993 yılında yayınlanan Uyurken Uyardılar albümünde yer alan bir Hacı Taşan türküsünde Ruhi Su'yu dinleyeceğiz. Bugün ayın ışığı. mayış elinde bağ kaşı yine nereden geliyor da mahallenin yine nereden Geleyim da mahallenin yakışığı. Bay neredesin, neredesin? Kaldıracağımın perdesin. Diyeceğim çok da pek kalabalık yerde. Yeceğim çöldoda pek kalaba yerdesi. Çatıkasına kurba, yalınız sana değilde de arkadaşına kurba, yalınız sana değildir de arkadaşına... sınayamdım seni hasta ediyordurlardı nasıl oldu sevdi seni hasta ediyordurlardı nasıl Imec plak'tan söz eder misin Dalgın? Yani evet. e, 45'lik plaklar yapıldı, işte ona, e, sanıyorum 15-16 tane miydi? Uzunçalar yine yapıldı, 10 adet kadar. Evet. Biraz o Imec plak e, kolektifinden söz eder misin? Tabii. Ee, şöyle oldu. Babam e, 1960 ihtilali olduktan sonra e, bir göreceli özgürlükler tanıyan bir anayasaya kavuştu. Fakat çok göreceli bir anayasaydı çünkü 141 ve 142. yani Mussolini İtalya'sının ceza hukuku aynen kabul edildi ve devam ettirildi. Ee, babamın tutuklanması ve hüküm giymesi bu dava maddelerden oldu. Ee, birçok insan kitabını bu davalardan dolayı yayınlayamadı. Yani bu maddelerden dolayı insanlar yasaklara uğradılar bu Tabii biraz görecek ilk defa yani sosyalizm, emperyalizm e, bu türlü terimler yasaktı. Yani birisine emperyalist dediğiniz zaman, biz Amerikan emperyalizminden söz ediyoruz de, e, dediğiniz zaman o anında 141, 147'den yargı, yargılanır ve cezaevine girersiniz. Yani hiç şakası yok. Bu Burada e, 60 anayasası biraz yumuşadı bu konuda fakat babamın üzerindeki yasak kalkmadı, kalkmadı. ve babam e, çeşitli yani e, gece kulüplerinde bizim evli ki ben küçüktüm daha ilkokula başlamamıştım e, İlkokul sonuna kadar yani e, hatta ortaokula kadar e, bizim ev bununla geçindi yani nişan, babam gece nişan taşında çatı katında eviniz. oturuyorduk Hı. o zaman iki odalı bir Evde önde ve arkada Hı -hı. terası vardı böyle bir çekme attı yani ee, orada büyüdüm ben Kodaman Sokak Kodaman Sokak Enteresandı. Kodaman elinde. Sokak Emek Apartmanı evet. 100 numara apartmanın numarası. Tekstil atölyelerim olduğu bir sokaktı hatırlıyorum. Hiç, Eskiden öyle değildi. yani ha, Daha çok sonradan. Eskiden hmm. şeydi yani Rum, Ermeni, Yahudi hep birlikte oturuyorduk. Ben o yüzden çok tanırım yani hmm. on, onları. Yani e, Nişantaşı'nın Osman Bey'e bakan yüzündeydik ha. biz. Sonra İmeceplak nasıl kuruldu abi? Şöyle oldu. Hmm. E, babamın dostları ve öğrencileri, konservatuvardan olan öğrenciler işte Yıldız, e, Yıldızkent'e, Kenter hmm. onlar e, tiyatro kurumu ...başardılar da bunu... ...Kenter Tiyatrosu'nu kurdular... ...biz birlikte... He, ...her şeyi birlikte yapalım... ...ve birlikte e, burada konser verelim... ...birlikte şey yapalım... ...tam ayrıntısı da ben bilmiyorum Hı -hı. çocuktu. E, Hı -hı. ...ve biz... ...siz e, çalışmalarınız için... ...ön bir konser düzenleyelim... ...hep birlikte... O ...adı da İmece olsun... Hı -hı. Dediler yani babam bu ismi uygun gördü. İmece yani bir dayanışma hı hı. biçiminde ve orada konser verdi babam. Oradaki sanatçılar Şükran Bey ve diğer Yıldız Hanım, Müşrik Bey falan zaten konservatuvardan öğrencileriydi. Ve orada bir konser vardı. Bir imce lafı o kaldı. Daha sonra 1965-66 yılında plak çıkartmaya... Fakat e, babam yasaklı olduğu için hiçbir plak şirketi Zaten iki üç tane vardı o plak şirketleri. Bir tane Grafson Limited diye İngilizlerin kurduğu hmm. bir e, çok harika bir e, Yeşilköy'de bir arazinin ortasında hmm. bir bina. Hmm. Kayıtları orada yapıldı babamın şeysi ve plağı onlar e, çıkarttılar ve e, direkt ham madde ithal ederek yapıyorlar. O Raphson Limited 170'lere kadar ve en kaliteli plak çıkartırlardı. Tom Thomas çok... Teri'de efsane bir isim dediğim hep Sıtkacı mıydı? O yapıyordu. daha sonra, ha, daha sonra o çok daha sonra onu... daha sonra orası battı onun üzerine e, melodi Plak Turgut Bey Babam askerlik arkadaşı aynı zamanda onunla birlikte ama babamın her zaman Tom Meister'i şeydi Sıtkı abiydi toprağı bulu ışıklar içinde kalsın çok sanatçıya çok fazla sanatçıya 60'lı ve 70'li yıllarda emeği geçmiştir. Ruhi amca her planı yayınlamadan önce bir dost meclisinde onu bir sunarmış önce değil mi? Evet. evet. O meclislerden söz eder misin abi? Yani kimler var? İşte ne bileyim Ünerey Boğulları Bertan Onaranlar, Ziya evet. Şal, Halep evet. Çamber, evet, evet. Özdemir Duru, Vedat Günyol, Müfit Arıpek. Evet. Bir evet. o şeyden bahseder misin? O meclislerde bulundun sen de mutlaka. Bulundum evet. O meclisler şöyleydi. Şimdi öyle bir adet yok. Gençler arasında var mı bilmiyorum. Şimdi pazartesi toplantıları Sabahattin Eyüboğlu'nun evinde toplanılır. Herkes derdini anlatır falan. Orada aklınıza gelebilecek her türlü yazar, sanatçı, ressam ve gazeteci rastlamak mümkün. Çok kalabalık olurdu. Ve ev de çok büyük bir ev değildi. Şimdi o binayı kıldı. Maçka'da bir giriş katıydı. Ondan sonra daha sonra o gençler tarafından Bertan Onar'ın evinde olmaya başladı. Çarşamba toplantılarıydı. Bunlar genellikle ilk daha kurulan sinematik çevresinin entelektüel gençleri. Tarafına. Genellikle de akademi kökenli ya da mimarlık kökenli öğrenciler oluştururdu bu e, kalabalığı. Bu yani bir 10 sene kadar sürdü sanıyorum. Yani daha fazla da sürmüş olabilir. Bunların birkaç tanesinde ben bulundum. E, Cuma günleri Nait Hanım'ın evinde buluşulurdu. O e, yakın zamana kadar sürdü Nait Hanım'sı. Çünkü Taksim'de, Taksim'in girişinde kocaman bir daireydi öyle hatırlıyorum. ...ve o daha değişik bir çevre... ...Nahit Hanım da Orhan Veli'nin arkadaşı... ...kız arkadaşı... Hı hı. ...annemin de gençlik arkadaşıydı... ...bu türlü yerlerde babam... ...projelerini, dostlarını, arkadaşları... ...önce bir sonar, ...görüşlerini alır... nasıl bu, bu, ...ona göre bir, böyle bir şey yapardı... ...önceden dostlarıyla... Hı hı. ...paylaşırdı bunu... ...ve arkasından albümün çalışmaları... ...stüdyo çalışmaları hı. ve basım aşaması... ...başlardı... Hı hı. Sonra siz 1996'da vakfı kurduktan sonra aslında bu kayıtlardan seçerek çok güzel albümler yayınladınız. Evet. Az önce Dost Meclisi'nde yapılan kayıtlardan bahsetmiştik abi. Şöyle 2000'de bir albüm yayınlamıştı ruhsu Vakfı. Beni ağlatırsan yolunu ağlat. En son. Heh, yaşa. En, en son. Sonunca evet. albüm. Orada bir Bayburt türküsü vardı. Gidim çarıklarımı mı türküsünü dinliyoruz evet. Ruhisu'dan. show Geçti, gelen yan. ...hassedebilir misin abi? Tabii. 20 Eylül 1985'te Ruhi amca aramızdan ayrıldı ama o gelenek sürdü. İşte Sıdık'a, teyze ve sen başta olmak üzere yakın dostları, Ruhi Dostlar Korosu'ndan öğrencileri. 1996'ıydı değil mi Ruhi Su Vakfı'nı kurdunuz? Evet, evet. Vakfı kurma amacımız şuydu. Yani artık bir kurum olalım, koronun başını sokacağı bir yer olsun... Ve artık bir konsere giderken bir e, kurum olarak gidelim. Yani öyle e, bir amatör grup biz burada türkü söyleyeceğiz diye e, gitmeyelim amacıyla. Aynı zamanda bu vakıf müzik dersleri, müzik tarihi dersleri versin. Eğer çok gelişirsek, belli bir e, maddi olanağa kavuşursak e, burs verelim amacıyla... E, kuruldu ve kuruluşu da bir sene sürdü. Vakıf kurmak kolay bir şey değil. Mahkeme evet. kararıyla kuruluyorsunuz. Evet. Ve bu e, o devreyi sen bilirsin. Biliyorum. E, ben de korodaydım o yıllarda. Ve e, koro rahatlıkla artık çalışabilecek bir alan oldu. Onun dışında müzik tarihi ile ilgili e, enstrüman eğitimi ile ilgili kurslar verdik. Yani bir okula dönüştü. Bir okula dönüştü. 16 sene kadar sürdü bu. Konserler yaptık anımsıyorum. Resim evet. sergileri açtık. Evet, AKM'de. evet, hmm. evet. Yani büyük sergimiz Akeme'de oldu büyük yani karma sergi. Hmm. Onun dışında kitaplar yayınladınız. Kitaplar evet onlar. Epey bir şey yaptık fakat e, maddi problemler bizi bırakmadı ve gittikçe de daha zorlaştı. E, artık dedik ki yani böyle yapamıyoruz. Biz vakfı kap kapatalım başka bir şey düşünelim. Sıdıka teyze de hayatını kaybetmişti o günlerde. Çok iyi hatırlıyorum evet. o günlerde evet. yaşadığın sıkıntı. Evet. birebir şahidiyim. Evet. Peki abi sonra yani Sıdıka teyze 2006'da aramızdan ayrıldı. İşte vakıf çalışması da ne yazık ki sona erdi. Sonra 2012'de Ruhisu'nun 100. Yüz... tabi bu arada koro devam etti çeşitli yerlerde evet, çalıştık konserlere evet. ara vermedik sen de bizim yanımızdaydın her zaman. Evet. Sonra 2012'de Ruhisu'nun 100. doğum yılından önce Ruhisu Kültür Sanat Derneğini kurdunuz ve bugün de dernek çalışmalarına devam ediyor. Biraz da dernekten söz edebilir misin abdini? Şöyle yerinizi? arkadaşlar başvurdular dedim ki yani bir kurum olmadan bir, bir iş yürümez. Yani bir kurum olarak kendimizi tanıtmamız lazım. Yani ne olabilir bu? 2012 Ruhi Su'nun doğumunun 100. yılı oluyor. Bunun için bir dernek kuralım ve çeşitli etkinlikler yapalım. Hı hı. Derneğin kuruluşu yaz aylarına denk geliyor. Ee, koro çalışmalarına devam etti. Ee, biz özellikle e, İstanbul Fındıklı Güzel Sanatlar Akademisinin Üniversite. salonlarında, üniversitede paneller düzenledik. konserler yaptı. Bir de bir sergi açmıştık. Evet, Topani Amire Tophani orada hamile. büyük bir sergi. O çok ilgi gördü. O ilk defa bir şeydi. Babamın özel eşyaları konser fotoğrafları ve bir de video şey e, gösterimi. E, bu e, çok gerçekten fakat insanların İstanbul'un terk ettiği e, günlere geliyor. Yani Haziran ayının evet. sonuna doğru. Ama yine de çok konser yapmıştık. Evet. Sergi çok yoğun ilgi evet. görmüştü. Evet. Hatta Boğaziçi Caz Korosu bir şey yapmıştı performans. Evet. Ahmet Ümit gelmişti sağ Evet. Olsun. Yani çok bence hoş günlerdi benim için de. E, vakfın hazırladığı albümlerden bir türkü daha dinlesek mi Ökgün ne dersin abi? Tamam. Bu 1986'da Olur. sanıyorum ilk albüm buydu. Ruhi Su aramızdan ayrıldıktan sonra Vakfın yayınladığı e, Pir Sultan'dan Levni albümünde e, yaralan bir türkü, Habu Diyar. Tamam. Güzel türküdür o. <gülüyor> are how would they are how would they how would they how they are how would they are how would Şimdiki zaman böyledir, öyledir, öyledir o, oh, öyledir Şimdiki zaman böyledir, almışı yarı koynuna Hem öper hem söyledi Almışı yarı koynuna hem öper hem söyletir, söyletir. Habudiyar, habudiyar, habudi habudiyar Habudiyar, habudiyar, habudi habudi habudiyar Gece çıktım ayaza sarıldım bir beyaza. Gece çıktım ayaza sarıldım bir beyaza. Öyle bir yer isterim hem okuya hem yaza. Öyle bir yer isterim hem okuya hem yaza. Habudiyar habudiyar habudi habudi habudiyar habudiyar habudi habudi habudiyar habudi, habudi, habudi, ırmak susuz olur mu dibi kumsuz olur mu ırmak susuz olur mu dibi kumsuz olur mu dolu söyleyin dostlar oynar ben siz olur mu dolu söyleyin dostlar oynar ben siz olur mu havu diyar havu diyar Dernek bugün de çalışmalarını sürdürüyor. Kasım ayında da bir sempozyum yapılacak. Biraz söz eder misin dinleyicilerimize? 26-27 Kasım 22 e, Kadıköy e, Barış Manço Kültür Merkezi'nde e, Ruhusu ve Müzik Türkiye'de Müzik Kültürleri Sempozyumu adı altında babamın tüm e, müzik e, çalışmalarını irdeleyen bir bilimsel bir çalışmaları e, Türkiye'ye tanıtmak için biz bu işe giriştik. Bunların içerisinde işte e, müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik eğitimi, derlemecilik, hatta dans çalışmaları, koro faaliyetleri, bestecilik, müzik icrası, bağlamında yeniden ele alınmasını tartışılan, bunların tartışıldığı, fikirlerin hatta tebliğ verilmesinin yolunu açan bir sempozyum düzenlemeye karar verdik ve bu tarihlerde gerçekleştireceğiz. Yani 26 20 7 Kasım. Nerede olacak sempozyum abi? Bir Barış şey Manço Kültür Mertesi'nde. Kadıköy. Tamam. Evet. Tamam. Ee, bir türkü daha dinleyelim mi abi? Ee, bu Dadaloğlu ve Çevresi albümünü yayınlamıştı Ruhusu Kültür Sanat Vakfı 1988'de. Ee, oradan bir türkü bulguru kaynatırlar. <gülüyor> Neşeli bir türkü. <gülüyor> Aman çirkini söyletirler Fidayda, Ankaralı fidayda Beş yüz altın yedirdim bir ayda Gitti de gelmedi ne fayda Başını da bu sevdan Ama çik, ma başa çik. Aman çikma başçık aman da çikma başçık arpalar kırkılç aman arpalar kırkılç Eğer gönlün var ise Haydi eğer gönlün var ise Geyp yola çık Aman Geyp avucu yola çık Fidayda, Ankaralı Fidayda Beş yüz yedirdim bir ayda Gitti de gelmedi ne fayda Başını da yesin bu sevda Programı başlarken yarın akşam Kadıköy Süreyya Operası'nda yapılacak 37. yıl anmasından söz etmiştim. Biraz bahseder misin abi? Kimler olacak programda? E, açılışta bir video gösterimi sunumu sevgili Orhan Aydın yapacak. Hı -hı. Solist olarak Göktuğ Alpasar sanıyorum ee, hocanın da söylediği operalardan Evet örnek, Evet. evet. İşte Mozart'ın Mo Figaro'nun düğünü Fidelio. E, e, Beethoven Fidelio Rocco Hı -hı. Baba. Hatta konservatuvardaki lakabı Rocco Baba'ydı. Hı -hı. Babamın evet. öyle iyiymiş. Yani ben evet, o zaman mi? dünyada yoktum. Hı -hı. Saadet da e, bahsediyor program başında. Evet Rocco Baba. En uzun oynadığı rol odur. Hı -hı. E, babamın. Rocco, Hı -hı. Zindancı Rocco. Hı -hı. Puccini'nin La hem, Risaygunu Köroğlu, Köroğlu operası babamın opera çok daha sonra yani 1970'te yazılmıştır. 70 sonlarında hmm. yazılmıştır. <gülüyor> Nursel Dilmen yazman, Allı Turnam, Sarı Ciğdem, Mevlam Gül diyecek Mahsun-i Şerifin türküler <gülüyor> türkülerini <gülüyor> yorumlayacaklar. <gülüyor> Solist Haluk Tolga İlhan, Şu kanlı zalimin ettiği işler bir sultanın <gülüyor> Ben melamet hırkasını kendim giydim. Nesim'in. Ve babamın kendi yazıp meselediği Hasan Dağı. Sonra Yemen, Yemen Türküsü. Koro da 1975'te Ruhi Ruh Amca'nın sağlığında kurulmuştu ve bu yıl 47 yaşında aslında herhalde en uzun soluklu korolardan bir tanesi evet. ülke değil mi? Evet. Nova'dan sonra. Sayat Nova'dan evet. bizden 2-3 yıl önce kurulmuştu. Daha Daha, daha, daha da öncedir. öncedir. Evet. evet. Ve şu anda tabii birçok şef emek verdi. Yani yüzlerce evet. korist geçti evet. bu dönemde ama şu anda Haluk Polat da devam ediyor. Evet. evet. Koro da sahne alacak konserde. Evet. Evet. Karanful suyu neler? Muhinin Zahidi bizi tan eyleme. Bu dünya bir pencere. Biz eski şeflerimizden Cengiz, Cengiz. koruyu. Evet. Bir de sanıyorum Ufuk Karakocu var bizim evet. konserlerimizin değişmez evet. isimlerinden sağ evet. olsun evet. Hı -hı. Zincirli Kuyu'da buluşulacak mı gün içinde her Tabii yaptığımız e gibi yaptığımız gibi? yarım da yani 12.30'du. Siniristik bir saatlik bir anma konuşma gibi yaptığımız gibi ya bir saat en fazla Aha. sürer zaten. Sonra, Onu yapıcı akşam, akşam konser geçinicek. Evet. Derneğin hedeflerinden söz eder misin? Ruhisu Akademisi çalışması var evet. benim bildiğim şöyle bizim şefimiz Haluk Polat yetkilidir ve e, müzik oteliyeleri oluşturmayı planlıyoruz. Bunu bir biraz e, akademik tarzda. Yapmayı planlıyoruz. Hatta Haluk Hocam'la bir de albüm yaptınız geçen yıl. Evet. Suyunize albümü değil mi? Orada evet. Çok güzel konserleriyle. Evet. Hı hı. evet. E, programın sonuna yaklaşırken bir türkü daha dinleyelim mi e, Ruhi amcadan Yılgın? Ne dersin abi? Olur. E, yine 1992'de yayınlanan Ankara'nın Taşına Bak albümünde yer alan evet. bir türkü. Tatar türküsü. Evet, birine Ankara'nın taşına bak, aslında 60 ihtilali'nin önceki 60 gençliğinin hı hı. T, e, Türküsüdür. Evet, evet o zaman o albümden Tatar Türküsü'nü dinliyoruz. Tamam. Atmanda ölgenine hiç yanmam ah hey erimah ah, ah, ah. ölgenine hiç yanmam ah hey, ah, ah, ah. ah de, Abi bugün davetimi kırmadın, bir kez daha Babil'den sonraya konuk oldun. Yani beni evinde konuk ettin. İşte evin her tarafı bu amcanın, Sıdık Atezin izleriyle doluyor Çok keyifli muhabbet oldu. Devam edeceğiz tabi. Evet. ama hani son olarak dinleyicilerimize ne demek istersin abi? Yani bir bonsere davetimizi yaptık ama bir daha hatırlatalım istersen. Yarın akşam 20'de. Süreyya, süreyya evet, Bahariye'de, Süreyya Afyarası'nda. Yani öncesinde 12.30'da yine zincirlik Kuyu'da Zincirli. Orada evet. dinleyicilerimizi davet evet. ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ilgın her şey e, için. Rica yani ben teşekkür ediyorum. 1989'du ben Koroya girdim ve benim için gerçek anlamda bir okul oldu. Yani amcayı yaşarken tanıyamadım ama yani Sıdık teyze ve sen. Ve tabii Koroda tanıdığım dostlarım gerçekten benim için... Değeri çok farklı. Anlatamam yani. Gerçekten bir okul oldu onu çok rahat söyleyebilirim. Açık Radyo gibi bir açık evet, radyoda benim evet. ikinci okulum aslında. Evet. Yani ben bu süre içerisinde verdiğin her türlü emek için çok teşekkür ediyorum. Kendi hayatıma dair verdiğin emek teşekkür için. Teşekkür ediyorum. Ben senin emeklerin unutulmaz yani, yani her zaman. Yaptığım her zaman yani. burada Biliyorsun. Tamam. Ee, Bugün de programın sonuna geldik. Bugün sevgili Ilgın Su program konuğum oldu. Beni evinde konuk etti. Babil'den sonranın program kayıtlarına Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Programı Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Programı Ruhi Su'nun 1992 yılında yayınlanan Ankara'nın Taşına Bak albümünde yer alan bir Kadirli türküsüyle kapatmak istiyorum. Mantı var. Aslında bu türkünün bir hikayesi var. İzin verirseniz ben ondan da kısaca söz etmek istiyorum. Mantı var veya mantı var. Yani baharda yaylalarda açan sarı bir çiçek. İşte rengini ve biçimini değiştirmeden... Kuruyup aylarca durabiliyor. Kadirli'de toros içinde oturan halk arasında da bu çiçeğin kutsal bir yeri var. İşte yayla dönüşünde her evin her genç kızın sandığında bu çiçekten bir demet bulunurmuş. İşte ora halkının bu çiçeğin adıyla ilgili bir de güzel adeti varmış. İşte şakayla karışık, törensel bir adet. Mantıvar çekme deniyor buna. İşte niyet çekme anlamına da geliyor. İşte genç kızlar yüzük, bilezik, boncuk gibi şeylerini bir küpün içine koyup bu küpü akşamdan günün dibine bırakırlarmış. Ertesi gün mantılar türküsünü söyleyerek bu küpteki eşyaları çekmeye başlarlar. E, türkü yedi dizeden oluşuyor ve türkünün her dörtlüğü söylenirken e, bir kızın eşyası çekiliyor. Ve dörtlükte söylenen şeyler o kızın üstüne e, söylenmiş sayılıyormuş. İşte gülüşüp eğleniyormuş. E, Ruhis Dostlar Korosu'na yeni katılan her korist için de böyle bir ritüel vardı. ki Ben de o ritüelden geçtim koruya yeni girdiğim yıllarda. İşte türkü söylenmeden işte muhabbette yer alan koristler işte bir ev toplantısında türküyü oluşturan yedi dörtlükten birini seçerlerdi. Yeni gelene de bir dörtlük verilirdi ama şöyle yani mesela dördüncü dizeyi istesen de sana çıkacak dörtlük aslında belliydi. Bana şu dörtlük çıkmıştı işte sövüde yılan aktı dalını kıra kıra bana bir yiğit baktı terini sile sile. Yani gülüştük, eğlendik. Benim için de çok güzel günlerdi. Şimdi programı bu türküyle kapatmak istiyorum. Haftaya aynı gün, aynı saatte 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay. Hepinize sağlıklı, huzurlu, gönlünüzce yaşayabileceğiniz güzel bir hafta diliyorum. Esen kalın. Mantı var, mantı var, mantı varın vakti var. Mantı vara gelenin cennette beş tane var. Mantı vara gelenin cennette beş tane var. Mantı varım açıldı. ''Kokuları saçıldı, anasına müjdolsun kızın bahtı açıldı.'' ''Anasına müjdolsun olsun, kızın bahtı açıldı.'' ''Ey hezine hezine, kürkü düşmüş dizine'' Oturmuş yol üstüne, kimse bakmaz yüzüne. Oturmuş yol üstüne, kimse bakmaz yüzüne. Söyü de yılan aktı, dalını kıra kıra. Bana bir yiğit baktı. Terini sile sile Bana bir yiğit baktı Terini sile sile Karşıda koyun kuzu Kıvırım kıvırım boynuzu, yok demen yok demen, yiye yi de verin kızı, yok demen yok demen, yiye yi de verin kızı. Mantı var, ol, kaza bela savan ol. ''Ne gelene yüz çevir, ne gideni o. ''Ne gelene yüz çevir, ne gideni kovanoğ'' <Gülüyor> ''Mezdeğinin küründen, o işlemez püründen'' ''Bir incecik nur doğmuş'' Muhammed'in nurundan Birincecik nur doğmuş Muhammed'in nurundan Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan ERCİMENT GÜRÇAY.